Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Katkılarından dolayı cross kalemlerine teşekkür ederiz. Sayın dinleyiciler, Cuma Adlı Adamlar programında bu hafta 3 Mart 2011 tarihli programı tekrar yayınlıyoruz. Merhaba Lili, hoş geldin. Teşekkürler. Bugün gündemimizde konumuz Vadar Benjamin. pasajlar. Aslında çok sık sözünü ettiğimiz düşünürlerden bir tanesi. Bizim galiba çok favori düşünürlerimiz var. Bir tane ilk evet. 10 yapılabilir, onun içerisinde rahatlıkla yer alabilecek lerden biri Walter Benjamin. Onun pasajlar kitabına da çok evet. sayıda atıf yaptığımızı hatırlıyorum evet. çeşitli i̇şte programlarda. Bugün bugünkü programda da pasajlardan yola çıkarak Susan Buckmors'un yine Açık Radyo'nun bir tarihte konu da olmuş olan Susan Buckmors'un yazmış oldu. Görmenin Diyalekti adlı kitabını ve tabii ki o kitabı temel oluşturan pasajları konuşalım. Walter Benjamin'in ilginç bir düşünür. Yani onu tanımlamak kolay değil. Ne, geçen yüzyılın, 20. yüzyılın İkinci yaşını yaşa yaşayamamış. 1940'ta intihar ediyor. Preneleri geçtikten sonra İspanyol sınırında. 19. yüzyıl sonundan iki, 20. yüzyılın ikinci ilk yarısını, yani 1940'lara yazdıklarıyla e, ama önemli bir şey. Dönemi de tarih tutuyor. Kendi çocukluğundan, e, kendi kişisel anılarından yola çıkarak adeta bir tarih felsefesi e, yazmaya çalışıyor. Tarih felsefesi dedim ama yanlış da söyledim galiba. Çünkü tarih felsefesi eğer tarihin felsefi bir şekilde felsefe anlamına e, bir gelişmeyi ifade ediyorsa Walter Benjamin'in tarihten bunu anlamıyor zaten tarih felsefesinde. Ama tarihten yola çıkarak bir yeni bir felsefe, eleştirel bir felsefe kurmaya, oluşturmaya çalışmış. Bizi de bu gerek pasajlarda gerekse Berlin üzerine yazdı. Çocukluğunun ilk gençlik yıllarını geçleyip Berlin üzerine yazdı yazılarında. Bir tür tarih dedektifliği yapmaya çağırıyor. Böyle buna bir teşvik ediyor. Çünkü birçok bir çok metni, kodlanmış bir şekilde var. Özellikle pasajlarda. Pasajlar montaj tekniğiyle yazılmış aslında. Bazı monta, monte etmeyi Dadaistleri, çok sevdiği Dadaistlerin montaj tekniğini kullanmış ve bitirememiş. 1927'de tamamlamış, 1927'de başlamış. başlamış 1947 öldüğünde Preneler'de aşarken koltuğun altında büyük bir çanta taşıdı rivayet bulunuyor, söyleniyor. O çantada da galiba pasajların büyük bir kısmı varmış. Yayınlanan, bugün elimize geçen pasajlar bölük pörçük daha sonra değerlenmiş. Bunlar tam olarak onun istediğini, isteğine uygun olarak mı değerlenmiştir? Onu bilemiyoruz. Ama daha önceki Benjamin çalışmalarına bakarak yaklaşık bir düzenleme getirilmiş. Dediğim gibi Kişisel anılarından çıkarak, mekanların yaptığı çağrışımlardan yola çıkarak bir tarih yazmaya çalışıyor. Ya da felsef, tariften yola çıkarak felsefe yapmaya çalışıyor Walter Benjamin. Önce Berlin'de. Berlin 1928'den 1933 baharına kadar zamanını geçirdiği yer aslında. Daha doğrusu orada Weimar Cumhuriyeti'nin son yıllarında orada çok etkili Walter Benjamin. Weimar Cumhuriyeti'nin o çöküş dönemi bu ben yemen'in yaratıcılığını kışkırtmış zaten bemenin tarih anlayışında her şeyin bir geçici olduğunu bize vurgulamaya bizi ona uyandırmaya çalışıyor geçiciliğe süreksiz olan sürekli olan hiç ölümsüz olan hiçbir şey yok Hatta toplumda Tıpkı toplumda doğa gibi çürüme var yani Kurumlar, insanlar tarih sahnesinden çekilmeyi bilmediklerinde müddetçe bir çürümeye yol açarlar. Burada Adorno toplumla, tarih ile doğa arasında kesin bir çizgi çizer. Ama Benjamin'de doğanın çeşitli anlamları var. İkisi arasında bir karşılıklık yok. Yani doğada sadece döngü yok. Bunu Darwin'de söylüyor. Doğada da bir evrim de var. Ama beri yandan toplumlarda da sırf bir ilerleme yok. Yani toplum sadece ilerlemeye doğru gitmiyor, teknolojik olarak ilerliyor. Ama insanlık henüz yolun başlangıcında diyor şey. Ben Yamin, evet. insanlık yolun başlangıcında. Fuarlar, dünya fuarlarından yola çıkarak yaptığı bir gözlem var. Bütün dönemin sınai ürünleri orada. Çiçekler de orada, bitkiler, tropikal bir iklimlerden getirilmiş bitkiler var. Muazzam teknolojinin o günün koşullarında yapılmış olan şeyler var. Sınav ürünleri var, Metalar var. Fakat bir yandan silahlar var. Yani dünya fuarlarının insanları bir araya getirip kardeşliği gerçekleştireceklerini, kardeşçi bir ortam yaratacağı söyleniyor. Ama silahlar sergileniyor orada dünya fuarlarında. Teknolojik olarak gelişiyor insanlık. insanlar Ama insanlık nerede? Bunu söylüyorum. Bir de insanlar yani tarih sahnesinden kurumlar ve insanlar kişisel olarak da bu insanın kişi, bireyin hayatıyla da ilgili bir şey. Geçici olduklarını bilemiyorlar. Bunu kabullenemiyorlar. İnsanlar tarih sahnesinden bavullarını toplamasını bilmelilerdi. Hatta <gülüyor> evet, bavullarını evet. neşe içinde toplamalı. <gülüyor> evet, yani tabii. geçmişleriyle neşe içinde kopmalılar. Marksı da bu var. Dünya tarihi neşe içinde kopar, kopmalıdır. Bu, bu kendi toplumumuzda da biliyoruz bunu. Yani sırası geldiğini, tarih sahnesini terk etmek zorunda geldiğini olduğunu bilenler hayatın, zamanın diren, dinamine karşı direniyorlar. Bu beyhude bir çaba. Ve acıklı bir ve soru. trajik de, tabi, trajik tabii. Evet, yani. Tamamen trajik bir tabi. boyut getiriyor çünkü yani gerçeklikten bu kadar kopunca insanı trajik bir evet. e, ya da toplumu neyse onun kurumlarını da trajik birer boyuta indirgiyor tabii. Oysa neşe içinde toplasalar bavullarını, Benjamin'in dediği gibi onları daha iyi hatırlayacağız tarihte yani. Yerlerini bulacaklar, geçmişlerinden neşeyle koptuklarından. Ama maalesef olmuyor. Bu bana bir şeyi hatırlat. Yani insanın kendi ölümünü falan da kabul etmesi bunu okurken. Aynen şimdi, öyle tabii. Ölüm, Frank Zappa'nın e, yaşamının son dönemlerinde bir söyleşisini dinlemiştim ben tele, şeyde, radyoda. Yani, ölümü kabullenişi var ama neşe yani, içinde. Yani son hastalığının son evrelerinde artık. Yapılmış son söyleşilerden bir tanesi. Radyoda dinlediğimiz galiba Büyük Londra Radyosu CLR o zaman geçiyordu... Neşe içinde gülüyor her zamanki şeyi yani. E, Gırgıra vuruyor değil evet. mi? Her şeyi vurdum, vurmuş olduğu evet, gibi. Ölümcül fikir, derecede ciddi konuları da. Düşünce özgürlük konusunda yaratmış, yapmış olduğu şeyleri hatırlatıyorlar. Mücadeleleri, verdiği uğraşları hatırlatıyorlar. Çok bu büyütmeyin. Benden sonra da devam edecek yani. Bir evet, şey değil. Ben burada bir noktayım. Gülerek, şakalaşarak böyle bir şey. Bir de. Çok iyi, benim sevdiğim bir politikacı değildir. Yani çok hiçbir zaman sempatı duymadım. Karizması da öyle büyük bir karizması olan bir politikacı değildir. John Major vardı hatırlar mısın? şeyden e, Thatcher'dan hemen sonra yani, evet, evet geldi bir, bir yani. seçimde kazandı. Evet. Ama bir seçim kaybettikten sonra da. İstifa etti bir politikacı olarak da sahneden çıktı. Evet. O zaman çok basit bir şey var. Niye istifa ediyorsun? Sahne indiğinde oyuncular da oradan çıkarlar artık dedi. Yani oyuncular sahneye çıkarlar. Perde indiği zaman yani. Evet. Evet. yani. Bavulunu neşe içinde kapatan bir politikacı. Tipi. Düşüncelerini, ideolojisini hem fikir olmayabilirsin, paylaşmayabilirsin. Evet, ama, ama bavulunu bu, neşe bu duruş, içinde paylaşabilirsin. Evet, kapatan, bu duruşu doğrusu bilirsin. takdirle karşılamak evet. elde evet, değil. Şapka evet, şapka çıkaracak bir şey evet. Bizde olmayandır budur. Yani top kurumlar da öyle. Kurumlar da zamana karşı direniyorlar. Kendini yenilemek ya da lav etmek, ortadan bırakmak istemedikleri zamanda dediğim gibi trajik bir sonuç ortaya çıkıyor. Benjamin'in söylediği bu ta geçiciliği fark etmek, her şeyin içerisinde geçiciliği fark etmek kopuşlar vardı tarttıttım egemen olanlar topluma ekonomik kültürel olarak hegemon okumuş olanlar tabii ki süreksizlikten süreklilikten bahsederler Kendilerinin de burada kalıcı olduklarını tahakkümlerinin kalıcı olduklarını ima etmeye çalışırlar bunu benimsetmeye çalışırlar ama böyle hiç de böyle değil. Bir de şu var, Benjamin aslında teknolojiye ve kitle kültürüne olumlu yaklaşmış birisi. Yani onun hem iyi hem olumsuz yönlerini, hem olumlu hem olumsuz yönlerini görebilmiş birisi. Bu bakımdan Frankfurt Okulu'ndakinden pek çok düşünürden örneğin özellikle de Adorno'dan ayrılıyor. Mesela radyoyu çok. Breklin de etkisiyle muazzam bir kitle kültürü, yani seçkinci olmayan demokratik bir kültürün yaratılmasında yardımcı olabileceğini, bir araç olabileceğini, ama radyonun aynı zamanda çok manipülatif olarak da kullanılabileceğini biliyor. Berlin'deki o 1928'den 1928'den 1933'e kadar, Nazilerin iktarı gelişeceği kadar kaldığı süre Berlin'de Gençlik programları hazırlamış Berlin Radyosu'nda, radyo gençlik program. anekdotlarla dolu gençlere evet. düşünmeyi okumayı öğreten e, didaktik olmadan Öyle otoriter mi? bir ses tonuyla olmaksızın son derece eğlenceli programlar yapmış son programlarından bir tanesinde de e, bir böyle yani bugüne de çok bugün içinde çok anlamlı olan bugünün olaylarına güncelliğine de temas eden bir örnek ver, vermiş bir anekdot e, New Orleans'teki sel baskınından bahsetmiş. Allah New Allah, bir sel baskını Olmuş bir şey tarihte. yani Orada e, hükümet kuraklık nedeniyle nehrin kıyısındaki bentleri yıkmış. Sular ovalara, tarlalara yayılsın diye. diye. Ve sonucunda da o, sel almak işte. yani Her zaman kuraklık olmuyor. Su, bu sefer nehir taşabiliyor muazzam bir sel baskını. O sel baskını sırasında iki kardeş çiftçilik yapan iki kardeş bir ağaca tırmanmışlar. Bekle 2 gün beklemişler heyecan içinde. Sular yükseliyor. Açlar. Kardeşlerden bir tanesinin <gülüyor> morali de bozulmuş. Gergin suların içerisine kendisine atıvermiş. Diğeri de atmamış. Bu bu verdiği bir anekdot insanların tarih karşısındaki iki farklı eğilimlerini e, söylüyor. E, göster örnek gösteriyor. Ama bir de Tabii bizim açımızdan, yani bugünün açısından çok güzel bir örnek. Fela, doğal bir felaket değildi tabii bunu. Hükümet evet. eliyle hazırlanmış evet. bir felaketti o bentlerin oradaki Tıp, bariyerlerin. Tıpkı kaldığını. Katrina gibi ondan sonra, 2005 evet. senesindeki Katrina gibi tıpkı. Çok ilginç, ben bunu bilmiyorum. Ben Benjamin, de bunu Benjamin ben, Yani Benjamin'in radyo programlarını yaptığını biliyorum ama radyo, son radyo programında böyle bir anekdot verdiğini evet. dinleyicilerine bilmiyordum. Ama... Anekdotun şeyi bu verdiği örnek günümüz dediğim gibi günümüz açısından da çok önemli ona günümüzle temas eden diyet te geçen değil çok temas eden bir şey var. Evet ben... boşuna Ben demiyormuşuz yani. Aa, evet <gülüyor> yani çok önemli bir, de, geç, bir iki hafta önce de Zimelden de bahsettik. Evet. Hiçbir zaman kendisini bir profesöre atanmamış. Ben de üniversitelerde felsefe dersleri vermek istiyormuş. Alman draması, Barok drama üzerinde. Ama uygun bulmamışlar değil Kabul edilmemiş, mi? tezi kabul edilmemiş. <gülüyor> yani muazzam o, bir şey, o tez kabul edilmemiş, kabul edilmeyecek. Sen en iyisini çek demişler. Yani Nasıl? Ha geri aldı ya. Geri al, e, geri al evet geri evet, al yani. Bu... Kabul edilmeyecek bu söylemişler. O geri almış. Benjamin gibi bir adam, <gülüyor> bir düşünür, bir büyük bir düşünür. Yani pek çok bakımdan. Bugün de 20. yüzyılın ikinci yarısında dahi görememiş bir düşünür. 21. yüzyılın İlk çeyreğindeki bizlere ışık tutan pek çok şey yazmış. Ama zamanın üniversiteden Frankfurt Üniversitesi'ne bir ders verecek. onu Bunu kabul ettirememiş. Yani insanlığın bazen bireyler insanlığın önüne geçiyorlar. Ya da Benjamin'in deyimiyle söylersek insanlık henüz yolun başlangıcında. Yani düşünce üretimi bakımından ne kadar hazır değil. Kalıplarla düşünüyor ortodoks bir, bir ortodokslere. Evet. Ben, Benjamin'e hazır olmadı aşikar evet. görünüyor. Evet. Ben başka isimler de biliyorum ama çok şimdi var. saymayalım. Çok, çok vardı yani şey söylenebilir. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Benjamin'in gençlik mekanlarından, bütün gördüğü yerlerden yola çıkarak bir pasajlardan pasajlar metaların sergilendiği yerler. Kapitalizminin mabetleri aslında. Oralardan yola çıkarak bir tarih yazmaya çalışıyor. Berlin içinde de öyle. Çocukluğunun geçtiği Berlin'de. Öğrencilerin buluştukları yerler, buz pateni yapılan yerler, genel ev odaları hatta. Yani Hem sınıf bilincinin hem de cinselliğin uyandığı yerler olarak bunları anlatıyor. Burada Benjamin, genel, belki bu son örnekte son mekan, kamusal mekan sayılmayabilir. Fakat genellikle kamusal mekanlardan, o mekanların yaptığı çağrışımlarla e, zengin bir felsefe, anekdotlarla, kişisel anılarla dolu bir felsefe kurmaya çalışmış. Bu... Proust'un yaptığına benziyor bir bakıma ama Proust'un yaptığı kapalı mekanlarda. Evet. Burjuvazi'nin kapalı mekanlarında kolostrofa bir yarat, etkisi yaratan evet. kapalı mekanlar. Ama o mekanlar şeydir, zihinsel yoğunlaşmayı da sağlayan bir mekan Çok, evet. Çok hatırlarsın. Yani o şey, ev içi. Evet ev, ev içi, içi kapalı. Burjuvazi'nin ev içlerini izin, yapıyor. Ev içi. Ama o mekanlar kendi iç sesini insanın iyi duyabildiği yerlerdir. Benjamin'in gezdiği yerler pek o kadar iyi yerler değil. Kalabalığın içerisinde daima. Yani kendi iç sesini bastırdığı yerler. Zihinsel yoğurtlaşmaya pek evet. imkan vermeyen yerler. Orada, orada o kalabalığın içerisinde her şeyi tıpkı Baudelaire gibi. Yani, evet Baudelaire de epey evet, atıf yapıyor zaten evet, değil o mi? O kamusal mekanlarda yaptığı çağrışımlarla gördüğü her şeyle ayrıntılardan yola çıkar. Eiffel Kulesi'nde Paris'i avucunun içine almış. Efer Gülis'i, yeraltı e, ma, e, mezarlıkları, parklar hepsi hepsi. Ama burada asıl bir, e, esin kaynağı gerçek üstücüler. Aragon'un e, Paris köylüsü, Şeyin, Andre Breton'un Breton, Nadja'sı. Evet. Bu bir kadın üzerine roman değildir. Paris üzerine bir romandır. Bazen şehirler ön plana çıkarlar. Bir şehir bir karakter gibi olabilir bazı romanlar. Alfred Doblin'in Berlin Alexanderplatz'ında olduğu gibi bazen şeylerde hem Virginia Woolf'un Londra'sı hem de gene o iç mekanlarda. iç mekanlarda bilinç alta, bilincinin sesini dinler Virginia Woolf. Bazen yeni İtalyan yeni gerçekçiliğinde olduğu gibi, Jüldelius'in evet, yani. açık şehri, Rosselli'nin açık şehri, Victor Sica'nın filmlerinde, Pasolini'nin Mamarom'un da olduğu gibi, böyle şehir bir karakter gibi ortaya çıkar. Beryem'in de de öyle, şehir çok önemli, o kamusal mekanlar. Evet, çok çok ilginç bir konu bu aslında. İki pop dinleyerek bir kesintiye uğratalım konuşmamızı "Cry for Love" adlı parçasıyla. Iggy Pop dinledik, Cry for Love adlı parçayla. Cuma Adlı Adamlar programındayız. Açık Radyo'nun, açıkradyo.com.tr'den de yayın yapıyoruz. Açık Radyo 94.9'dan da. Ve şimdi bugünkü konuşmamızın konusu, programımızın konusu esas itibariyle Walter Benjamin'in Başyapıtı da sayılan bit, bitmemiş de olsa bile ömrü boyunca üzerinde çalıştığı Pasajlar kitabı var. Yapı kredi yayınlarından da dördüncü baskısı var elimizde yapılmış. Ahmet Cemal çevirisiyle onun Walter Benjamin'in bakışıyla mekanlara öncelikle ağırlık veriyoruz. Daha sonra da herhalde şimdi Sudenbach Mors'un da yeni yayınlanan Görmenin Diyalektiği adlı kitabına Walter Benjamin ve Pasajlar Projesi diye de üzerine yani üzerine yazdığı bir kitap. Susan Bakkın Mors'un Amerikalı öğretim üyesi ve yazar. Siyaset bilimci aslında değil mi? Siyaset felsefesi. Yeni iletişim teorileri üzerinde falan da yazıyor. Evet. Yani. Onun da kitabına da Metis yayınlarından yayınlanan... Diğer vereceğiz program içinde. Bunun çevirisi de görmenin diyalektiğinin çevirisi de Ferit Burak Aydar tarafından yapılmış. 2010'da yayınlandı. ilk basımı yapıldı. Görmenin diyalektiği aslında pasajlara bir rehber niteliğinde. Yani evet. pasajlara rehber olabilecek çok kitap yayınlandı giriş yani o bizi o şifreleri nasıl okuyacağımıza dair bize ipuçları veren eserlerden bir tanesi Susun Bak Morsun. Gerçekten kap, kapsamlı bir çalışma. Evet. Benjamin'i okumada bize yardımcı ediyor o şifreleri çözmede. Şeye benziyor birazcık bu. Yani çok uzak bir benzetme ama James Joyce'un Dublin'ine. Hiç uzak değil. Hiç uzak değil. Yani, <gülüyor> Dublin'in rehberi kitapta çok yayınlandı sonradan. Evet. E, değil. Yani rehbere ihtiyaç duyulan kadar bir evet. karmaşık, labirent gibi bir çalışma aslında pasajlar. E, i̇ç içe geçmiş. E, ben de bir... Abi Warburg var, sanat tarihçisi. Onun... E, yani zamanın içerisinde, bugünün içerisindeki geçmişin nasıl saklı olduğuna dair... bütün bu örnekleri verirken ikisi arasında bir benzerlik kurulu, kurmuşlar sanat eleştirmenleri. Çok çetrefil, drift bir evet. şey var. Kitap olarak da kurulmuş. Öyle düşünmüş Walter Benjamin. Burada tarih felsefesi, felsefesi, tarih, tarih bir şeyden, uykudan uyanmakla başlar diyor bilince bilinçli olmak insanın bilincini çünkü kapitalizm o bütün kapitalist üretim o pasajlarda o çarşılarda gördüğümüz pasajlarda her biri birer ikona dönüşmüş metalar insanlara bir rüya alimine sokuyorlar bir rüya alim içerisinde modern toplumda mitler geri dönmüştür aslında Max Weber'in o modern toplum rasyoneldir ve dünyanın büyüsü bozulmuştur der <Gülüyor> Banyomi buna karşı çıkıyor. Dünyanın büyüsü falan bozulmamıştır. Aslında büyü bir başka şekilde geri gelmiştir dünyaya. Bu nesneler, birçok nesneler gördüğümüz, kullandığımız, satın almaya çalıştığımız bu nesneler büyüğü bize geri getirmişlerdir. O pasajlara girdiğinde büyük şey yapıyoruz. O pasajlar aynı zamanda çok yeni gibi görünüyor. Yani üç, ikinci imparatorluk döneminde, üçüncü Napolyon'un tahta geçtiği dönemde inşasına başlanılan ve önce Paris'te daha sonra bütün Avrupa'yı, İstanbul'u hatta daha başka şehirlerde gezen. Ama bunlar çok da yeni değil. Kilise, bir yandan kiliselere benziyorlar. Işığın geçirgenliği, ışığın yansıması. Bir yandan da doğunun pazarlı kapalı pazarlarına benziyorlar evet. aslında. Yani mimar evet. Buradan yola çıkarak pasajlar bu göz kamaştırıcı kapitalizmin mabetleri aslında eskiyi de yerine getiriyorlar. Modernin içerisinde daima antik denen bir şeyler vardır. Bunun Bunu kanıtlamaya çalışıyor. Ve ilginç kanıtlar ortaya getiriyor, ortaya seriyor Walter Benjamin. Tiyatroda. Antikide'nin eserlerini, antik e, trajedyalarının hepsi birer klasik e, sayılmıştır. Devamlı onlardan faydalanır. Bunlar yeniden yazılır hatta. Ama Ber Bertolt Brecht'in mesela antik tiyatrodan yararlanması farklıdır. Bugün yaşadığı topluma eleştiri getirmek için... E, faydalamıştır. Ama başkaları bunu klasik sayanlar, bunları değişmez, ölümsüz eser sayanlar, ölümsüzdür bir anlamda elbette. O bu ölümsüzlüğü vurgulayanlar, egemen sınıflar, onların beğenileri, onların kültürlerinin bir parçası olarak antik klasik eserler aslında tarihteki sürekli olduğunu, hiçbir şeyin değişmediğini, kesintisizliğinin Onu bir herhangi bir kokuşmadığı, onun altını onladı. çizmek için kopuşsuzluğun evet. altını çizmek için yapılıyor tabi. Klasikin bir anlamı da bu neoktenden evet. geçin. Ne yok neo, mimaride neoklasik dönüşü mesela. Evet. Bütün bunlar şeyin dönüşü. Eserlerin yapılışı. Ve bir de tabii devlet eliyle şehrin kurulması. O Haussmann'ın Paris'ini orada çok güzel eleştirir. Osman, Bütün evet. bu, e, Baron Haussmann'ın e, dar sokakların bozulması, bulvarların genişletilmesi, isyanlarda barikatlar kurulmaması, gaz lambalarının yaygınlaşması, karanlık güçlerin komplolar hazırlayamaması, beyinallerin hepsinin yüzlerinin aynı olması. Ne kadar devlet denetimi hayatta varsa o kadar da beklemeyi öğreneceksiniz diyor. İnsanlar beklemeyi, hayatlarını hayatına insanların hayatına uzanan bir düzenleme vardır burada. Ve Paris'te, 19. yüzyıl Paris'te bu kadar rüya alemi var ama insanlar da aynı zamanda can sıkıntısı yaygın bir ruh hali. Ama can sıkıntısı sınıfsal da bir can sıkıntısı. İşçi başka nedenlerle sıkılır. Burjuvasi kendi evinde kapalı olan Burjuvasi, sokağa çıkmayan ya da hep her gün aynı dostlarıyla görüşen, aynı konuşacak başka bir şey de bulmayan Burjuvasi, Burjuva kadınları can sıkıntısı farklıdır. Ama işçi her gün aynı işi yapmak zorunda kaldığı Bu için, için şey evet, evet. ve bekler. Emekliliğini bekler. Hafta sonunu bekler. Hep beklerler insanlar. Hayat düzenlenmiştir. Bu modern toplumda zamanın örgütlenmesi, örgütlenmesi evet. Sokakların örgütlenmesi, kaldırımların düzenlenmesiyle insan hayatının içerisindeki o şeyi hepsi aynı. Ama burada tabii bir de geçi, şey de var. Geçicilik var. Yani bunu o demin de söylediğimiz gibi geç, her şeyin tam aksine geçici olmadığını insanlara kavratmak. Her şeyin de rasyonel olduğunu söylemek. Max Weber'in de belki onu amaçlamıyor ama toplumun son derece rasyonel olarak örgütlendiğini söylüyor. Oysa biliyoruz ki Kafka'dan çok da rasyonel bir toplum değil bu. <gülüyor> yani ne adalet düzeni, bürokrasinin rasyonelliği o hiçbir şey değil. İnsanlar yani o kadar rasyonel bir ortamda yaşamadıklarını fark ediyorlar. Bir de burada tabii atomiz olmuş bireyler var. Yani o kalabalıkların içerisindeki insanlar son derece, o can sıkıntısının bir anlamı da o belki orta sınıflar için. Anonimin bir parçası, anonimin bir parçası olarak orada var oluyorlar. Cansı, bu atomize olmak ya da kalabalığın bir parçası olmak kendini özgün, özgün farklı olmak için modaya şey yapıyorlar, modaya e, uymaya çalışıyorlar. Oysa moda da çok indiriliyor. Bu tekrar, eskinin hep tekrarlı modada var. Bir verdiği örnek var. bisikletler ilk icat edildiğinde bisiklete binenlere dar elbiseler yapılıyormuş. Yani iyi hareket ettiler. <gülüyor> daha sonra o kadınlar için o eteklere, dar etekler, o bisikletçilerin giydikleri giysilerden örnek alınarak yapılmış. Ama daha da eski şeyler var. Antik çağdaki giysilerden, daha eski giysilerden de örnekler var. Yani moda dediğimiz, yeni dediğimiz şey daima eskiyi tekrar gündeme getiriyor. Onu yeniden şey yapıyor. Ve insanlar o modaya uyduklarında da tabii birey olmuyorlar yapay bir toplumsallaşma var. Yapay bir toplumu bir parçası var bir sosyalleşme var. Bütün bu çok ayrıntıları bunlardan bir felsefecinin bu konusu olabilir mi dedirtecek şeyler. Bunlardan yola çıkarak da o pasajlardan özellikle yola çıkar insanlar bir felsefe yaza bir felsefe kitabı yazabilir mi dedirtecek şeyler var ama çok keskin bir gözlemci Muazzam bir kitap kurdu diyelim istersen. Yani kitapları e, her şey ayrıntıları okuyor, yakalıyor. Yani. E, he, şey. Hem kitaplar üzerinden hem de bizatiyiz sokağa yani Hayatın çevreye içerisinde. baktığı zaman da inanılmaz bir evet yani uzayı gözleyen Galileo <gülüyor> gibi de bakıyor. Çok güzel bir şey söyledin. Yani çok uyanık geziyor. Gerçek üstücülerle anlaşamadığı nokta o. Gerçek üstücüleri çok seviyor. Onların e, isyanlarını rüyalara ve bilinç altına vermiş oldukları önemli. Bir anarşik bir yönü vardır. Anaşik siyaset için önemlidir. Ama bunu aynı zamanda devrimci siyasete dönüştürebilmek için e, uyanık olmak lazımdır biraz. Diyor. Onları uyku sersemliyle sokaklarda gezdikleri, evet. rüyalardan pek uyanamadıkları, bir mahmur bir şekilde gezdiklerini söylüyor. <gülüyor> Benjamin öyle değil. Benjamin haşhaş da, e, denemiş olsa dahi... E, Müthiş Yine de gezerse göz, gelsin, Berlin'de gelsin, Paris'te de gelsin. Müthiş bir uyanıklık var dediğim gibi, böyle bir keskin bir gözlemcilik var. Her şeyi, hiçbir ayrıntıyı kaçırmamış orada. Evet, yani orada mimar, tasarımcı, sosyolog, antropolog hepsini bir araya getirmiş. Evet, ama tabii onların var. da bilgisini bilmek lazım. Mimariyi, evet, modayı, hepsini bilme, bilmek Allah, lazım. Allah Meygül gibi bir şey tabii bir taraftan da. Evet, bir parça daha dinleyelim. Screaming trees'den witness geliyor şimdi. What well, I say, I told the one you know I'll always keep He's got it fine, he's got it fine He's got it fine, he's got it The one with the witness Shine your lonely light On the line, I'm on lie, lie Hard rain falling all over me, and I think I'm gonna die. I think I'm gonna die. I told a lie, that's what I said. I told the one, you know I'll always keep. He's got his mind, he's got his mind, he's got his mind, he's got his. The one with the witness. Show you me. I'll be there I can take you down with me. Show you lonely light. That's all the time. Streaming Trees'den dinledik. Witness, tanık. Evet, Cuma Adlı Adamlar programındayız. Açık Radyo'da aynı zamanda. Açık Radyo 94.9 ve aynı zamanda da internet üzerinden de yayın yapıyoruz. Açıkradio.com.tr diye. Ve, ve Walter Benjamin'in Pasajlar adlı kitabını esas alarak başyapıtını bir... Onun dünyasında evet. ve kendi dünyamızda aslında evet, bir dola, dolanıyoruz. Ben yemin, e, yaşadığı dönemde zamanımıza uzanan, bizden sonra da uzanmaya devam edecek. Yani e, etkisini sürdürecek bir düş, düşünürler evet. bir tanesi. E, Tarihin ideolojik işlevini parmak basıyor, altını çiziyor orada. Meşrulaştırıcı, baskıyı, adaletsizlikleri meşrulaştıran bir yönü var tarihin. Bu yüzden de tarihlerin birçok şeyleri unutmaya çalışıyor. Kültür tarihi de böyle. Kültürün aktarımı da böyle. Yani kültürün kendisi... ...her kültür eserinde... ...kültür nesnesinde bir barbarlık yönü de vardır... ...ama kültürün aktarımında da bir barbarlık vardır... ...yani onu da dahiler... ...deha, yüksek deha sahibi insanlar... ...yapmazlar her zaman kültür eserler... ...onların ellerinden çıkmaz... ...pek çok isimsiz insanın da emeği, alın teri de vardır onlarda... ...yani... Bertil Brecht'in bir şiiri var işte Tepka, yedi kapılı tep şehrine kimler kurdu? Şiler kurdu tabii ki yüzlerce insan çalıştı emekleri alın teriyle çalıştılar. Bu unutulmaya unutturulmaya çalışanın gün işine çıkartıyor, bizi uyandırıyor tarih farkındalık yaratıyor yaratmaya çalışıyor çok çok de, kullanılan değişle son günlerde unutmaktan kurtar. E, Marx'ide de de böyle bir şey vardır. Başlamaması gereken bir geçmiş varsa. Gerçekten unutmamak gerekiyor. Daima insanların hatırlatmaları, hatırlanmaları gerekiyor. Ama egemen sınıflar o kanlı geçmişlerini aktarmak istemezler. Daima kendi işlerine geleni şey yaparlar. Kendi muzaffer olan ordular, muza zafer alayı daima kanlı bir şekilde o geçiş töreninde e o kanlı yönünü, yüzünü, gö çekmesini göstermek istemez. Ama vardır öyle bir çehre. Her zafer alayının ardında vardır öyle bir çehre. Yani göstermemek hem de bizatihi bastırmak için. Evet, bastırmaya de. çalışıyor. Evet. İşte bu tarihin o ideolojik işlevini gün içine çıkarmaya çalışıyor. Unutturulmaya çalışanı. Ve modern dünyanın içerisindeki mitleri, mit, tarihin bir işlevi de modern, içinde yaşadığımız dönemin mitlerden arındırmaktır. Evet. Tarih mitlerle dolu. Buna karşı bir tarih, karşı tarihi yazma çabası aslında belki de pasajlar modern dünyada din din dışı e, tanrılar şeyler var e, kutsallıklar var e, makinalar e, kutsallaştırılmış kişiler kurumlar ve bunlar bize ölümsüz olduklarını söylüyor bu kurumlar bu kişiler ölümsüz bunları doğduk gözlerimizi açtığımızda onları gördük yaşadığımız müddetçe onlar karşımızda olacak bizden sonraki kuşaklarda onlarla birlikte büyüyecekler ölecekler bu böyle bir şey değil bunlar başında söylediğimiz gibi. Bunu böyle ortaya koyanlar yanılıyorlar. Yani çürüme söz konusu burada. Ve tabii bir de yaşadığı dönemde özellikle yaşadığı dönemin sol politikalarına egemen olan sosyal demokratların tarih anlayışına da bir karşı çıkışı var burada. Tarihin doğal yasaları vardır diyor sosyal demokratlar. O dönemde Weimar Cumhuriyeti'nde demokrasi kurumları çok yerleşmiş değil. Parlamento yerleşmiş değil. Onun on, yanılgıları onu çok yerleşmiş, köklü bir kurum olarak e, kabul edip... ...onun içerisinde kalmayı, e, e, onun içerisinde mücadele etmeyi deniyorlar. Ama bu tarih gösteriyor ki başarısız oluyorlar o dönemde, 1930'ların Almanya'sında. Ve tarihin, siz hiç ellemeyin, tarihe müdahale etmeyin. Tarihin doğal yasaları vardır, ileriye doğru gidecektir. İşçi sınıfı, bütün sınıflarla kardeş barış içerisinde refahı düzeni şey düzeyini... E, ...yaşam düzeyinde iyileştirecektir. Esaretten, sömürüden kurtulacaktır. Böyle bir şey yok. Orada e, Susan Buckmore's'un da bize hatırlattığı bir şey var. John Hurtfeld var. Alman asıldır ama İngiltere'ye göç ettiği için e, Berlin Dadaistlerinden olmakla birlikte İngiliz ismi almıştır. Onun montajları çok e, meşhurdur hakikaten. Orada bir montajı çok dikkatini çekmiş e, Benjamin'in. Montajda üç tane... E, Kelebek var, larva halindeki ama onlara insanların başlarını koymuş. Bir tanesi Şansölye Ebert, Alman İmparatoru, diğeri de Hitler. Böyle ağaçın üzerinde, kuruyan bir ağaç dalları üzerinde büyüyorlar. Yani doğal tarih, doğal gelişmeye bakarsanız siz aradan Weimar hükümetiyle Hitler arasındaki ben Hitler'e varacak sonuç. Bunu ortaya çıkarmaya çalışmış bu John Hartfield. Benjamin de buna şey yapıyor, parmak basıyor. Bir de tabii gene o dönemde sosyal demokratların, sosyal ideolojisi çok sığ buluyor aslında. Yani pozitivist, anlayış bu, onları eleştiriyor. Bilgi güçtür diye bir şey Bilgi güçtür ama kimin elindeyse, yani egemen sınıfların Sınıfsal elindekisi. Sınıfsal bir güç. <gülüyor> yani. Sınıfsal bir güç. Bilgi güçtür, hem devrimleri bastırıyor işçi sınıfının, hem de işçi sınıfı üzerindeki bir partinin bir parti seçkinlerinin üstünde olması, hiyerarşik bir konum biçimde konumlanmasını meşrulaştıran bir şey bu. Hı hı. Bilgi devrimci pedagojiden bahsediyor. şey o radio programlarında devrimci pedagojinin örnekleri aslında didaktik olmadan, bir hiyerarşik ilişki kurmadan insanı memek bilgiyi praksise bağlamaktan söz ediyor. yani bilgi verirsiniz insanlara onu nasıl kullandınız da bakar bilginin. burada Zaten sosyal demokratlar, o döneminin sosyal demokrat partisine, sosyal demokrat siyasetlerine karşı çok eleştirel bir şey var. Savaş e, e, kredilerini onaylamalarından başlayarak, o doruk noktası belki onların kopuşun, parlamentoda red oyu veren, çok az sayıdaki e, sosyalistten bir tanesi. Evet. Sosyalistler savaş, savaş, kredi, işte sosyalizm ulusallaşması, solun ulusla, ulusal olması orada başlıyor zaten. E, i̇şçileri, işçileri, Savaşa göndermek. Ama sosyal demokratların burada tarihsel olarak çok büyük bir şeyleri de vardır. Evet, bu arada da şey tamamen e, günümüze bir ufacık gönderme yapacak olursak Robin Cook'u hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Mu? Öldü değil mi? Isko, evet, öldü ve tek e, şey eski dış diri bakanıydı onu biliyorum. Blair görevden aldı başka biliyorum. bir e, bakanlık verdi biliyorum. sıradan bir bakanlık. Fakat en yani en önemli oylamada şimdi soruşturması yapılan işte evet. Irak savaşına, Irak'ın işgaline giden hı hı. günlere ilişkin sözüm ona bir soruşturma yapılıyor. Evet. Bir sonuç çıkmayacağı biliniyor ama o, o konudaki oylamada, tayin edici oylamada e, müthiş bir konuşma yapmış ve hı hı. ben bu suça ortak olamam evet, çok güzel diye yani. ve arkadaşlarının da biraz... E, kollarına yığılmış. Yani o kadar büyük bir stres ve evet. yalnızlık ki evet. ama kendisi bu böyle İskoç yılı işte kırmızı saçlı. Evet mi? evet İskoç doğru, doğru. Şey bir de. politikacıydı yani. Gnom gibi eski böyle cinleri de hatırlatan evet, evet, bir şey vardı. onu da söylemişlerdi. Ama ben ömür boyu eski tarz bir sosyalist olarak kalacağım işçi partili. Evet. Kartımla öleceğim diyor ve bu şey olamaz diyor yani. Böyle yani bir çok... suça ortak olamam diye iftar edilecek ender kişilerden biri şimdi Karl Liebknecht'i söylediği evet. zaman aklıma o geldi yani. Evet. Yani öyle parlamentonun içerisinde mücadele verip çok onurlu mücadele çıkışlar yapan, tavır alan insanlar, sosyalistler var elbette. Ama bu tarihsel olarak da sosyal demokratların büyük bir şeyidir o kamburudur yani, evet, yani savaş karşıtı vermek ve kalkışmaları ezmek, onların üzerine askeri birlikleri göndermek ve savaşa kışkırtmak, savaşın e, sokmak, işçi sınıfını savaşa sokmak. Bunlar da şey. Benjamin orada çok e, ama bu eleştirdiği tarih anlayışlarından, bilgi, pedagoji tarih anlayışlarından kaynaklanmış bir şey. Yani onun gerisinde bir pozitivist bir anlayış da var. Sadece kendini ona, ona göre meşrulaştırıyorlar. <gülüyor> Bunu da eleştiriyor Walter Benjamin. Bu Pasajların birçok şeyleri. Sosyal demokrat, demokratlar konformistirler der. Yani evet. şeyde. Ama e, bugünden baktığımızda... ...bugün o reaksiyoner... E, ...solun içerisindeki bir, bir reaksiyonerlik var. Ulusalcılık var. Kökleri Almanya'da oraya kadar gidiyor. Ondan sonra da sosyal devletin inşası da çalışıyorlar. Evet. O da o da bir başka eleştirilecek bir şey bence de. Yani sosyal devleti... E, Mülksüz sınıfları devlete bağlamak, fazlaca devlete bağlamak. Bir yandan yardım ediliyor. Orada çok sorunlu bir şeydir o yani. Ve Walter Benjamin ile Marcuse, Frankfurt okulu içerisinde onun en yakın olan da Marcuse'dir. Sosyal demokratlara karşı hep daima böyle mesafeli, mesafeli davranmışlar. Çok mesafe evet, evet. davranmışlar. Tabii çok da iyi etmişler evet. bana sorarsan. Peki bir şarkı daha dinleyelim mi? Evet dinleyelim. Eggy Pop gene onla başlamıştık müziklerimizi çalmaya Last for Life adlı parçasıyla. Last for Life, İngiliz pop'tan dinledik bu parçayı da ve Cuma'da Adamlar programımızın da Açık Radyo'da son bölümüne girmiş olduk bu şekilde bugün Walter Benjamin'in üzerinde bir kez daha durma fırsatını bol bol bulma fırsatını bulduk, durma fırsatını bulduk pardon ve ayrıca da Susan Bak Morsun'da yeni yayımlanan. Türkçe'de yayınlanan Metis yayınlarından görmenin Diyalekti adlı kitabı da bir rehber niteliğinde zaten. Walter Benjamin'in bir türlü tamamlayamadığı o başyapıtı pasajlara. Pasajlar da yapı kredi yayınlarından Kazım Taşkent Klasik Yapıtları dizisinden dördüncü baskısı yapılan Ahmet Cemal Çevirisi ile elimizde. Evet, bir e Susun bak kitabı önce çok kolay bir kitap değil hmm. ama şey bağlamına bir giriş nitelinde sayılabilir. Yorucu tabii yani evet, felsefe onu... kitabı okumak da bir besteler okumaya benzemez. Yani yatarak, kitap yatakta okunacak kitaplar değil onlar. Masa başında, çizerek, not alarak. Baş, denirken. Ama bilgi, bilgi yorar yani okumak yorar insanı biraz. <gülüyor> iyi okumak, bir şey edinmek istiyorsan, hayatı dönüştürücü bir bilgi edinmek istiyorsan biraz zahmete de gireceksin. Ben, ben yamin de çok zahmete girmiş. Onu okuyucusundan da böyle bir zahmeti talep etme hakkı da var sanıyorum. Evet, ben de aynı fikirdeyim burada son programda sonuna gelirken söyleyecek çok şey var ama iki üç şey daha ekleyelim, ekleyelim bitirmeden ee, şehirciliğin e, gelişmesiyle devletin finanse ettiği şehirciliğin gelişmesiyle e, dünya fuarlarının gelişmesi arasında bir benzerlik görüyor burada her ikisinin ortak noktası bir modern fantasmagoria gorya e, yaratmış olmaları masal dünyası göz kamaştırıcı bir dünya yaratmaya çalışmaları o şey yeni modern Paris ile birlikte burada Şimdi dünya fuarlarının bir anlamı daha var tabi son olarak. Aşama aşama yeni anlamları kazanıyorlar. Bu son aşamadaki ek anlamları teknolojik ilerlemenin kanıtını, teknolojik ilerlemenin ne kadar insanları mutlu edebileceğini, dünya barışını sağlayabileceğini göstermeye çalışması... Tarihsel ilerlemenin de kanıtı olarak teknolojiyi göstermesi ve teknolojiden insanların sanki herkes eşit derecede faydalanıyormuş gibi. Oysa işçiler öyle değil. Teknolojiye rağmen işçiler çalışıyorlar, alın teri döküyorlar. 19. yüzyıl sonunda artık bu fuarlarda her pavyon, Ulusların azametini, şatavatını, i̇şte, şahşasını gösterilen yer halinde. Evet. Dünya alırsın. fuarları evet. ulusal e, yönlerini, gur, ulusal gurur vesilesi olarak. Evet, görkemli. Evet, olabildiğince olabil, olabil görkemli. Dünya barışına katkıda bulunacak olan bu fuarlarda ulusalcılık öne çıkıyor. Ve hepsinden kötüsü, silahlar sergileniyor. silahlarda satılacak yani. İlk e, fuar e, İngiltere'de Kristal Palasta, Kristal Saray'da yapılmış. Şimdi tarihini bilemiyorum. Orada sizin Bakmors ayrıntılı biçimde veriyor. Güzel bir yerdir aslında Kristal Palast. Bugün baktığında böyle tepeden Güney Londra'da görür. Tropik bitkilerle en son hı hı. sınayi ürünleri bir arada şey yapmışlar. Ama camdan yapılmıştır Kristal Palast. Sırça tepeden, Saray gibi aynen öyle. Aynen öyle Sırça Saray. Evet ve John Ruskin buna karşı çıkar yani taş kesilerek taşlar kesilerek yapılmış mimarinin terk edilmesini de çok onu tepki gibi şey yapar. Benedikin Taşları diye bir kitabı da vardır. Orada. Taş kesilerek hmm. insanlar ayrı, modernliğe bir tepki, modernliğe tepkidir aslında kesilmiş taşlarla yapılan e, inşa, yapılar hmm. ona tepki şey yapar. Bu fuarların göz kamaştırıcı bu Gorya'nın zaten e, pa pasajların alt ilk olarak düşündüğü alt başlıkta 19. yüzyıl başkenti Paris değildi. De, e, Diyalektik peri masalı demek istemiş ona. <gülüyor> yani bir de, bu kapitalizmin yarattığı şehrin düzenlenmesiyle ki pasajlar bunun en tipik örneği mekan olarak e, bir rüya alemi var gerçekten de. İnsanlar burada dolaşıyorlar. insanlar Hatta gerçek üstücüler dahi o rüyadan da pek uyanmıyorlar. Ama esas olan yapılması gereken bu rüyadan uyanmak. İnsanın sınıf bilincine varması, nasıl bir dünyada yaşadığını fark etmesi, sömürünün fark etmesi, tahakkümün bir çi, e, bilincine varması. Ki kitlelerin bütün bu düzenlemeler, şehrin düzenlenmesi, fuarlar hiçbir zaman tarih, Ki sosyal demokratların tarih anlayışı bunu meşrulaştırıyor. İnsanların müdahalesi olmadan... Tarihin akışına müdahale etmeden tarih sahnesine birer aktör olarak çıkmaksızın e, orada tarihin doğal gelişimi içerisinde mutluluğa erişebileceklerini onlara inandırmak ama böyle değil insanlar. Hiç değil bu arada da Howard Zinn'e de bir evet onu onu da gönderme e, yapalım yani, yani. Bu tam mağazan. bunun bütün ömrünü. Sadece sıradan insanların yaptığı evet, Kurucu babalar insanlar. değil de yani en az onlar kadar sıradan insanların nasıl tarih yaptıklarını tarihin oluşumunu, tarihin yönünü değiştirdiklerini sayısız örnekler vererek şey yapıyor. O bu çok önemli bir tarihçidir gerçekten. Evet 87 yıllık ömrünün evet. çok büyük bir bölümünü de evet. Evet. hem sözüyle hem de eylemiyle bizatihi evet. bu sıradan insanların mücadelesine adamış olan bir bir çok önemli Doğru. biriydi. Ona da bir günaydın demiş olduk bu vesileyle. Yani ona da bir anısının üzerine, anısı karşısında bir eğlelim, evet. saygı duruşunda bulunalım. Bu, bu rüya aleminden uyanmak insanların geleceği için kurtarışları için gerekli. Bu, yani geçen yüzyılın ilk yarısında yazmış olduğu şeyler hala uyanmayı bekliyoruz. Hala uyanmayı bekliyoruz şeyden. Uyanmamız gereken bir rüya var. Onun içinde yaşıyoruz gerçekten. Evet, aynen öyle. Ama Benjamin'in bir sözü de var tabii, umut çok önemli yani umutsuzlar olduğu için bizim umutumuz da var bu dünyada umutsuzların olduğu bir dünya şöyle söyleyelim istersen umutsuzların bir, olduğu bir dünyada umutsuzla kapılma lüksümüz de yok yok aynen ve o zaman bir başka büyük meslektaş evet, da stat o boy ne evet. umut en son ölür diyor evet, çok güzel bir <gülüyor> söz. çok güzel peki bu şekilde de programımızın sonuna gelmiş oluyoruz açık radyoda Cuma Adlı Adamlar programının ve Screaming Trees'den bir başka parçayla da e, bitiriyoruz. Halo of Ashes. Hepinize günaydın. As she crosses, through Walks with me So sadly Softly, so patiently I no longer can pretend Sayın dinleyiciler, Cuma Adlı Adamlar programında bu hafta 3 Mart 2011 tarihli programı tekrar yayınladık. So Cuma Adlı Adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra Katkılarından dolayı Kroz Kalemlerine teşekkür ediniz.